Günaydın, Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın, yeni bir program daha başladı. Evet, sanki dünyada her şey yolundaymış, Türkiye'de her şey yolundaymış ve çocuklar muhteşem birer hayat yaşıyorlarmış gibi yaptığımız çocuk kitapları programımız bir romanla başlıyor. Günüşi kitaplığından çıkan babaannemin içine uzaylı kaçtı adlı romanından bahsedeceğiz. <gülüyor> Anca zaten yetiyor. Evet, hemen. sevgi saygı tarafından yazılmış bir roman bu ve hani kapakta hani babaanne uzaylı eşittir eğlence kapakta da görüyoruz. Yani evet. işte bir grup büyük anne ve büyük baba. Konga dansı Kong, yapıyorlar işte. Evet, yani böyle kulaklarımızda bir kalipso çalıyor o anda bir <gülüyor> gibi sanki işte bir grup çocuk. Onları izliyorlar. Çok eğlenceli bir kapak. Reha Barış tarafından e, hazırlanmış kapak. E, kitapta e, bir büyük anne var. Adı Bici. Behice Hanım da e, torunu ona Bici, Bici. diyor. E, ondan sonra e, Bici Alzheimer'lı Hani hı hı. bir süredir bunu yaşıyor ve işte e, o yüzden bir yakınlarda, evlerinin yakınında bir Huzur evinde kalıyor. Hafta sonları geliyor onun bir odası var. Ee, torunu Alaz anlatıcımız. Kardeşi var Ayaz. Ee, mahalledeki arkadaşları var bir de i̇şte anneler babalar ve mahalledeki arkadaşları var. Kurtlu Borayla giriyoruz zaten ee, kitabı. Kurtlu bora çünkü Kurtlu bora her şeyi yiyor. Yani durmadan bir şey yiyor. Mesela ağaçlarda meyveler şöyle bir ucunu göster o yemeye başlıyor filan. Ee, ve zayıf ama yani hani olmuyor ve ağzı hep böyle biraz yarım açık böyle biraz işte bu geniz eti falan yani olur ya hı -hı. ondan sonra biraz da ağzı açık hep falan ondan sonra kurtlu diyorlar ona kurtlu Bora ee, Tulip var ee, bir diğer arkadaş aynı apartmanda oturan bir e, arkadaşı daha içine kapanık utangaç e, bir tip bir de Almanya'dan yazları e, tatile gelen Tulip'in kuzeni Tuna var hı hı <gülüyor> Hatta tuna sürekli tuliple uğraşıyor falan. O yüzden tulip biraz sıkıntılı o konuda ve hani ama işte bir yaz işte aradan bir kış geçmiş yani yeni ya yani bir sene geçmiş. Bakalım neler değişmiş onu da bilmiyoruz bile. Ee, hikaye şöyle başlıyor yani zaten aslında onunla giriyoruz e, kitaba. Alaz e, Bora'nın sorularında kurtlu Bora'nın sorularına dayanamıyor daha fazla yani hani senin ne oldu babaannen niye öyle acayip falan gibi şey, sorular hı hı. soruyor. Bora sürekli. O da e, dayanamıyor. Diyor ki çünkü diyor herhalde içine uzaylı kaçtı. Zınk diye duruyor. Bisiklete biniyorlar böyle. Hadi be nasıl kaçtı? filan diye Bora hemen oradan <gülüyor> giriyor konuya. İşte o da sürdürüyor alazda Yani hani aslında inanmasını beklemediği, beklemeden söylediği bir şey ama o da sürdürüyor bir yandan. İşte ne bileyim belki yediği bir şeyle falan. O kadar minikler mi ki? Nasıl olur? Falan. Orada bir hani bir tohumlanıyor bu mesele orada. Sonra işte diğer karakterlerle tanışmaya başlıyoruz falan. O gün Tuna da geliyor Almanya'dan. Ve bu arada işte e, Bici'nin e, davranışlarına da şahit oluyoruz. Yani artık o e, hani şey oluyor ya e, zamandan ve mekandan bağımsız Hı -hı. yaşamaya başlıyorlar ya. Mesela çocukları bir arada gördüğünde Bici öğrencileri zannediyor. Eski bir öğretmen çünkü o. Hı -hı. Ve hani ona göre davranıyor. İşte ya da ne bileyim mesela... E, Aa sen işte kardeşiyle aynı odada yatıyor. Sen niye kızlar yatakhanesinde değilsin bakayım? Kalk bakayım falan diye hani böyle onu yatakhanesine, kızlar yatakhanesine götürüyor. Hı. Yanında yatırıyor filan. Ee, çünkü gidiyor yani hani kafa o zamana Hı. ve o anı yaşıyor o. Yani onun için gerçeklik o oluyor o sırada. Ama tabii bu çocuklar için çok hani açıklanamaz. Evet yani hani ne, ne oluyor yani? Çok acayip bir durum. Ee, anne baba için yani e, yetişkinler için de çok kolay bir evet. durum değil tabii yani bunu hani anlamak, kavramak. Ee, onun gerçekliğine uygun bir biçimde e, mevcut durumu idare edip de hı hı. Yani çok zor şeyler bunlar evet. gerçekten. Ee, Bu zorluğu anlatmanın da bir yolu olmalı. Yani babaanne ve uzaylı e, çok iyi bir formülmüş. Yani sevgi saygının Çünkü bir de çocuklara anlatmak istiyoruz bunu. Evet. Ee, o yüzden çok iyi bir formül. Evet. Şimdi Bici'nin e, bu davranışları tabii sürekli e, bir sürü zorluğa neden oluyor. Yani işte kadıncağız oğlunu unutuyor filan. Yani kim olduğunu unutuyor. Oğlum nerede diye soruyor oğlumla. Mesela Hı -hı. öyle şeyler var. E, ya da mesela evi darmadağın ediyor. Bir yüzüğüm vardı benim onu bak aldılar çaldılar falan. Hep böyle hikayeler de vardır zaten. Evet. Hep duyarız bunları. E, ve hani bütün aile e, bu durumla birlikte yaşamayı öğrenmiş bir şekilde. E, bu da çok iyi bir örnek. Hı -hı. Yani gerçekten bunun... Ee, hani e, ne kadar zor olduğunu biliyorsan e, yani bu iyi bir örnek. Evet. İyi e, verilmiş burada. Çok da iyi olmuş. Aile bu durumla birlikte yaşamayı çok iyi e, beceriyor. Ama bir yandan da tabii ki çok zor, çok yoruluyorlar. Yani gerçekten hiç kolay e, işler değil. Çocuklar kendi aralarında bu konuyu konuşurlarken Tuna da işte geliyor. Tuna değişik bir tip biraz. Yani yaşıtlar ama Tuna değişik. Yani sadece bu Almanya'da yaşıyor, orada büyüyor olmasından kaynaklanan bir şey değil. Çocuğun algıları açık. Dünyaya bakışı geniş. Yani e, mesela e, hiçbirisini sormadı sorular soruyor. Ve e, bir operasyona başlıyor çocuklar. Aralarında anlaş. Biraz hızlı geçtim arayı ama. E, çünkü bu uzaylı meselesini Alaz demişti ya buraya. O tabii o Tuna'ya gelmiş. Uzaylılar o zaman gözlem yapmamız lazım. Not tutmamız lazım. Peki en yoğun nerede? Huzur evindeler mi? Huzur evine gidiyoruz. Hı. Ve çocuklar bir huzur evi ziyareti organize ediyorlar. Gerçek niyetlerini gizleyerek tabii ki yetişkinler, anneler, babalar gözlerinde tek damla yaş, börekler, çörekler hazırlıyor falan. Bir huzur evi ziyareti var. Yine çok güzel bir başka ee, örnekte bu bununla ilgili sosyal medyada da yakın zamanda çok e, paylaşılan bir haber çıkmıştı ee, ilkokul öğrencileri miydi okul öncesi miydi hatırlayamıyorum tamam mı öğrencileri huzur evlerine götürüyorlar yaşlılarla iletişim kurduruyorlar Hı -hı. Ee, işte onlarla birlikte oyun oynamalarına Hı -hı. olanak sağlıyor ve çok güzel sonuçlar alınıyordu bunun her iki taraf için de e, ee, hani ona da benziyor bu. Ee, ve işte bu organizasyon yapılıyor. Bunun tabii ki sonuçları var. Bu arada gözlemler yapılıyor. Notlar tutuluyor. Tuna pano hazırlıyor. Falan. Tuna böyle bir çocuk mesela. Yani kocaman bir pano hazırlıyor. Anladım. Tabii gitmiş şeye huzur evindeki tek tek isimlerini yazmış. İşte Ahmet amca. O birden kalktı gitti demek ki falan diye. Yani <gülüyor> böyle panoda hepsinin tek tek ismi, özelliği, eski mesleği, geçmişinde ne yapmış falan. Öğrenebildikleri her şeyi de o panoya işliyorlar. Yani şey gibi de e, polisiye hmm. kafasıyla bakıyor bir yandan. Bir yandan da aile hayatı var. Evet. As şey Alazın e, hep Asya diyorum Asya Alaz hani on, onları anıyorum bir şekilde sürekli. Evet, selam söyleyeyim Evet selam bundan. oldu burada e, Alazın e, ailesinin içindeki yaşantı yaşayip oluyoruz. burada da çok önemli çok güzel bulduğum bir bölüm var onu söyleyeceğim. Yani kitabın sonunu falan söylemeyeceğim. Yani bunu okuyun lütfen. E, artık işte arkadaşlarıyla bir problem yaşıyor Alaz hani bir grupları var. Ama o grup içinde bir şey oluyor. Canı çok sıkkın. Anne ev kadını ve sürekli evde koşturan bir kadın. Hani bir yandan bir sürü işi yapmaya çalışıyor. Baba akşam geliyor işte eve yemek yiyorlar falan. Ee, işte geç gelmiş eve. Alas. Annesi diyor ki neredesin bu saate kadar İyi ki kendi başınıza bıraktım. Hemen sıvışmışsın, Zaman suyuku yok diyorum. Kardeşin uyumuş oyalamak diye bir şey bilmez misin? Sen ne bu falan y yükleniyor. Haber vermeden gitmek ne bu ne sorumsuzluk falan diye yükleniyor annesi. Ama bir yandan dünyanın işini yapıyor kadın yani. Ee, Alaz da diyor ki neden senin doğurduklarından hep ben sorumlu oluyorum anne. <gülüyor> yani böyle uff. <gülüyor> böyle bir duruyor anne filan. Yani hani ne demek bu şimdi filan diye şaşırıp soruyor. Alaz da diyor ki. Bir sürü kafa karıştırıcı kuralım var anne. Kitap oku dersin tam kitap okurken bırak onu elinden. Bana yardım et ya da bırak onu şimdi uyuma zaman. Uykum yokken uyumam gerekiyor. Uykum varken uyumamam. Acıktığım zaman değil senin istediğin zaman yemek zorundayım. Ayağıma dolanma dersin ortadan kaybolduğum için kızarsın. Ben neyi ne zaman yapacağımı düşünürken bir de kardeşlerinkini mi düşüneceğim? Kardeşiminkini mi düşüneceğim? Haksızlık değil mi bu? Yeter sıkıldım falan diye. E ama bunlar da çok haklı. Evet. Yani evet. Yani ne yapacağız o zaman bu durumu? Çünkü biz yetişkinler böyle yapıyoruz çocukların hayatını. Allak bullak ediyoruz yani aslında ayarlarını biz bozuyoruz Yani onların gerçekten de E tabi hani işte odasına gidiyor Bilmem ne annesi işte biraz dondurma getiriyor Bir şeyler yapıyor falan ve annesinin verdiği yanıt ee, Diyor ki hem haklıydın Hem haksız haklısın çünkü sen daha çocuksun Haklısın çünkü kurallar kafa karıştırır Ama kurallara ihtiyacın var Şimdi öğrenmezsen ne zaman öğreneceksin Haksızsın çünkü herkes gibi benim de yardıma, hatta dinlenmeye ihtiyacım var. Evet sizi ben doğurdum ama sonsuza dek sizin peşinizde koşmak zorunda değilim. Hem kendinin hem kardeşinin sorunlarını çözebilmelisin. Sorumluluk böyle bir şey. Keşke hepimiz sadece canımızın istediğini yapsaydık. Diyor. Diyor. İşte evet, aile olmak da. böyle bir şey vesaire. Diye. Evet. E, o da haklı. Evet yani ne olacak şimdi? O kadıncağızın hali ne olacak yani? Ee, yani işte böyle bir kitap. Ee, şimdi ben çok e, zamanı kötü kullanmış oldum. Çok, çok, yani e, çok ilgi evet. çekici bir kitapmış senin anlatımından ben bunu ya çok önemli çok, konular evet, var konular, yani aile yaşantısı, yaşlılar Alzheimer bunu onları çocuklara anlatmak çocukların buna Kuşaklar, bakış açısı kuşatları evet yani çok dolu çok yoğun ve her bakımdan yani bu e, kapsamda hemen her şeye dokunan bir kitap e, ve iyi örneklerle dolu bir kitap evet. e, çok güzel bir kitap babaannemin içine uzaylı kaçtı sevgi saygı tarafından Yazılan bu kitap Güneş Kitaplığından çıktı. Kitabı armağan edeceğiz. Evet. birdolapkitap.com'da ilgili Ayrıntılar sayfaya bu evet hafta yarım yorum bırakabilirsiniz. Bir şarkı arası. Evet, e, Bearfoot Books'tan çalalım, Nick Nick man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 nick happily with a knick-knack give a dog a bone this old man came rolling home this old man he played four he played knick-knack on my door with a knick-knack give a dog a bone this old man Six, he played knickknack knack on the bricks with a knickknack knack patty-whack, gave a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played seven, he played knickknack knack by the oven with a knickknack knack patty-whack, gave a dog a bone, this old man came rolling 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Bir resimli kitapla devam ediyor. İsmi Şnörk ve Denizci. Hı. Şnörk ne? Hemen? Şnörk ne? Evet. Yani <gülüyor> Şnörk, çok güzel bir sözcükmüş orada. Evet, e, İngilizcesinden böyle Türkçeleştirmişler. E, güzel olmuş. Benim kulağıma çok hoş geliyor. Şnörk bir yaratık bilmediğimiz e, hayali bir yaratık böyle bir hortumu var e, tüylü hortumu gibi ama evet tüylü bir gövdesi var e, çirpı, uzun kulaklı uzun kulaklı çırpı kolları bacakları olan bir yaratık perdeli ayakları var evet ve bir bataklıkta. Yalnız başına yaşıyor. Yalnız bir yaratık bu. Böyle ısızlığın ortasında derme çatma bir kulübesi var deniz kenarında. Çok da böyle kasvetli bir havayla başlıyor ilk sayfalarda. İşte yağmur yağıyor. Şnörk perdeli ayaklarıyla çamurda dolanıyor ve deniz bölücesi topluyor. Çünkü şnörkler deniz bölücesi çorbasını çok severler. Ve yalnız bir hayat sürüyor. Evinde İşte evde derme çatma böyle kulübecik. Işte kulübecik. Yani. Sağa solda deniz kabukları yapışmış yosunlar. Bir tane de sobası var, onun başında çorbasını yani Eşya zaten bir soba, bir sandalye, bir çorba kazanı, bir küvet. Evet. Ve e, bundan hani biz bunu yalnızlık kasvet olarak Hı. tanımlıyoruz ama Shnork bundan mutlu çünkü ne kadar da şanslıyım diyor. Beni rahatsız edecek kimse yok. Ateşin tadını rahat rahat çıkarıyorum diyor. Çorbasını höpürdeterek içiyor oh ne güzel diyor çorbanın da hepsi hmm. benim yani hiç, e, hiç yalnızlık sıkıntısı çekmiyor. Emin değilim aslında yani görseller de sanki. Yani o çünkü bundan evet. fazlasını bilmiyor e, ve kapı çalıyor tık tık tık ilk başta e, yavaş yavaş çalıyor ama sonradan kapı şiddeti artıyor ve e, daha önce hiç kapısı da çalınmadığı için gidip aralıyor bakıyor dışarıda birisi duruyor ıslanmış yağmurdan. Selam ben bir denizciyim. Teknen fırtınada kıyıya vurdu. İçeri girebilir miyim? Diyor bir tavşan mı? Hı -hı. Hayır. Şnörklerin misafiri olmaz <gülüyor> evet, diyor. Kesin mi? Ve... Evet, evet yani. <gülüyor> Kaba da. Yani. <gülüyor> e, ama çok hoş bir evim varmış deyip giriyor tavşanı. Yani o diyor. da hani teklifsizmiş yani. Hani... Evet ayaklarını şöminenin önünde ıs, ateşi ısıtıyor. İşte çorba deniz bölüncesi çorbası da çok güzelmiş diyor. Nefis diyor. Çorbayı da koyuyor. Ve Şnerk sürekli e, rahatsızlığını belli ediyor ama e, tavşan gayet şen, mutlu yani bir arkadaş bulduğuna, sohbet edecek birini bulduğuna e, memnun e, ve e, anlatmaya başlıyor. Sana işte e, çok güzel bir macera yaşıyorum anlatayım diyor. Ve öyküler anlatmaya başlıyor. İşte balinalardan, işte aslında bir balina olan bir adadan, kasırgalardan, hortumlardan, korkunç deniz canavarlarından bahsediyor. Ama o sırada saat 8'e vurunca Şnörk diyor ki uyku vakti. Şnörkler saat 8 oldu muydu uyurlar diyor. Hikayeyi de yarın anlatırsın diyor. Neyse işte yatağını da e, kaptırdığı için, yani Şnörk hmm. oturduğu yer kaplı Küvetinin içine girip yatıp uyuyor. Sabah o gece hayatını hiç görmediği rüyaları görüyor yalnız. Yani, Hatta e, hiçbir Şnörk'ün daha önce görmediği. Evet renkli ve muhteşem rüyalarda çok güzel bir rüya sahnesi var burada. Ee, bir farklı farklı bir sürü şey yaşıyor dinlediklerin etkisiyle. Ee, ve sabah uyanıyor bir bakıyor ki e, yani öykünün devamını dinlemeye hazırım diye uyanıyor. Zaten çok neşeli uyanmış ama hiç kimse yok. Ya işte. Tek başına. <gülüyor> başlangıçtaki haline geri dönmüş ama e, öykünün sonunu öğrenecekti. Ne olacak? Kıyıya koşuyor. Bir bakıyor ki yelkenle uzaklaşıyor. E, ve arkadan bağırıyor Denizci bekle öykünün sonunu merak ediyorum diyor. E, ama Denizci onu duymuyor ve gidiyor dalgaların arasında. Şunuyor, Keşke bir teknem olsaydı derken aklına küveti geliyor. <gülüyor> ve işte o farenin anlattığı macera. Tavşan. E, tavşanın anlattığı pardon macera ve bu şekilde Schnörg'ün o küveti denize sürüp bir tekne gibi elinde de çorba kepçesiyle, evet, kürek, kürek çekerek e, denize açılmasıyla hikaye asıl burada başlıyor. Evet ya. <gülüyor> e, ve yani bir maceraya davet hiç bu kadar güzel anlatılmamıştır herhalde. Ondan sonra tabii şnörk kendi Hı. macerasını yaşamaya başlıyor. E, yani o öyküyle ağzına çalınan bir parmak bal burada hmm. kanlı canlı <gülüyor> fır, fırtınasıyla, kasırgasıyla deniz canavarıyla başına neler neler geliyor ve öykünün sonunu öğrenebilmek için çıktığı yolculuk çok güzel çok bir güzel noktada bağlanıyor, yani. bağlanıyor da bağlanmıyor çünkü macera yine bitmiyor. Çok keyifli bir yol öyküsü, arkadaşlık öyküsü anlatmış Will Buckingham. Resimleyen de Thomas Dockert'i. Çok güzel resimleri var. Büyülü Fener yayınlarından çıktı kitap. Türkçesi de Şiirsel Taş'a ait ee, ben Tayga'ya okuduğumda gerçekten hani sesli okurken de çok keyif aldım. Çevirisi ee, de çok güzel yapılmış. Tekrar tekrar okutuyoruz Üst bunu da söylemek evet, lazım. Yani yani oku bitince gün. bir daha diyor yani. Ee, çünkü öyküyü dinlemesi güzel. Resimlere evet. bakması çok güzel ve e, anlatılan şeyler çok güzel. Yani e, yalnızlık var, arkadaşlık Hı -hı. var, paylaşmak var. Yani bazı şeylerin asla tek başına tadının çıkmadığını da söylüyor. Bir de harekete geçmezsen macer. Yok, onu evet. da söylüyor. Ee, çok güzel bir resimli, öykü kitabı, şnörk ve denizci. Ee, evet, bugünlük... bugünlük bu kadar. Şimdi sizi e, Tayga hangi kitabı okusak sorusuyla baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne okuyacağız? Bugün Şuşu'yu okuyalım mı? Şuşu'yu mu? Evet. A -a, şuşu'da ne var? Canla Can var. Ee? Sonra boyacı görevli var <gülüyor> Ne oluyordu ona Sonra orada boyalar dağılıyordu evet, Ne diyordu o da Sen söyle Sizi yakalarsam gününüzü görürsünüz haylazlar <gülüyor> Niye siz onları yakalayacakmış döktükleri için? E, bütün boyadığı her yeri batırıyorlardı. Bütün boyalar yerlere saçılıyordu ya. O yüzden öyle sinirlenince öyle bağırıyordu arkalarından. Can nasıldı? Can, can neyle dolaşıyordu parkta? Elektrikli süpürgeyle. Ne? Elektrikli süpürge <gülüyor> mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Can'ın elektrikli süpürgeyle dolaştığını düşünüyorsun demek. Ne yapıyoruz bugün sen? E bak bakalım bakalım ne varmış burada. Susu uyanıyor. Eee? Gidiyor hızlı. Hı hı. Çaylar dökülüyor. Ay niye dökülüyor o çaylar? <gülüyor> Sonra parka gitmek için hızlı gidiyor. Hı hı. Görevli burada. Hı hı. Evet. Sonra bak ne oluyor? Uy, ne oldu orada? Kim o çarpan? Can. Evet Can çöpleri deviriyor. Sonra ne oluyor? Bak bu yıldız değil mi bu? Evet gelip burada çünkü no şeylere çarpıyorlar ya, e, boyalara çarpıyorlar ya bütün kovalar devriliyor. O zaman böyle rengarenk oluyor etraf. Nasıl bağırıyordu görevli? Evet. Sonra ne oluyor? Ama şu ne? Galiba şey, boya rulosu. Baksana ne yapıyorlar şimdi burada? Evet. Bak nasıl boyuyor tekrar dayısı. Evet. Can'la Şuşu da çöpleri, çöpleri topluyorlar. Oy, öyle bir oynuyorlar mı öyle? E, da, dağıttıkları her şeyi topluyorlar. Bu onların tabii yani bizim hepimizin sorumluluğu bir şeyleri dağıtıyla toplamamız gerekiyor ya. Onlar da parkı kirlettikleri için topluyorlar tekrar. Aa bunlar kim? Cica. Cicalar. Onlar ne yapıyor orada? Hmm, patronluyorlar kendilerini. <gülüyor> İyiymiş peki. Şimdi şu. Şimdi bu kitaba mı bakmak istiyorsun? Bunda neler oluyor? Bilmiyorum Hadi bakalım Bu hangi kitap? Hı? Bu hangi kitap? Şuşu ve üç tekeri mi bu? Evet, evet. Ne oluyor sabah? Niye sabah? Hmm. Şuşu uyanıyor o gün O gün onun doğum günüymüş Kurabiye ve... yiyor Evet ve bu neydi? Muhallebi Evet sakızlı muhallebi yiyorlar Sonra nereye geldiler? Oyuncakçıya adam mı? Yaşasın! Baksana ne çok oyuncak var değil mi? Evet. Neler var burada? Hmm, oyuncakçı ne alalım? Bu ne? Helikopter. Helikopter peki. Şurada Evet orada. Bak burada bir tane daha ne var? Bu ne? Helikopter. Evet. Şu ne? Hmm, ne diyorsun? Şu. Kamera. Bu? Traktör. Evet. Peki bu? Şuşu. Şuşu değil. Şeyler nerede? Aa, <gülüyor> dur bakayım. Aa bak. Bunlar kim? Moli ile Olaf. Evet Moli ile Olaf. Peki Şuşu ne seçiyor? Üç teker. Kafasında ne var? Kaf. Evet. Sonra üç tekerden inmiyor. Niye inmek istemiyor? Ee, öyle çok seviyor onu. Eve kadar üç tekeriyle gitmek istiyor. Dayısı nasıl koşuyor peşinden? Niye koşuyor? Yetişmek için Şuşu'yu dallara bir basıyor. Fıt fıt fıt fıt. Niye hızlı gidiyor onunla? Bilmem öyle gidiyor işte. Sonra eve geliyorlar. Burada ne oluyor? Şuşu'yu karşılıyorlar kapıda. Ne diyorlardı hatırladın mı? İyi ki doğdu. Evet iyi ki doğdu. Şuşu da ne yapıyor? Üç tekerli. Eve giriyor. Evet. Prrr, evin içine baksana ne hale getirmiş. Nasıl dağıtmış değil mi her yeri? Niye her yeri dağıtmış? E işte böyle kasırga gibi esiyor evin içinde. Sonra? Mumaları üflemiş. Evet. Ondan sonra da? Yatma. Yatma saati gelince ne diyor Şuşu? Hmm, üç tekerimle yapacağım. Evet. Sonra ne oluyor peki? Ve üç tekeri yere koyup odasındaki yere koyup istiyor. Aslında üç tekeriyle yatağa girmek istiyor. Ama onu ikna ediyorlar sonra. O üç tekerin üstünde uyuyakalınca şu şeyi alıp yatağa yatırıyorlar. 3 teker de öyle yanında kalıyor. Kaskı da orada. Ama baksana kaskı kaçıranlar kim? Cicam. Ne yapacaklar acaba kaskla? <gülüyor> Böyle işte. Ama bunların... Kafasıyla niye ayakları var? Bu bir ayı yatak. Baksana yatak duyuyor şişişle. Tamam mı? Hadi şimdi hoşça kal diyelim. Hoşça kal. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.